Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil murselin. Ve ala ve ashabi ecmain. Emme ba'd. İnşallah yettiği kadar her hafta bugün bu saatte tefsir dersi yapacağım. Çünkü özlemiştim tefsir dersi yapmayı. En son silsile olarak tefsir dersi medresede talebelere yönelik Enam suresi yapmıştık ama tabii o biraz daha ilmiydi. Biraz daha ilmi bir dersti. Bekavi tefsirinden okuyorduk. Ondan önce ise Kombasson villalarındaki şeyimizde, mescidimizde Enam suresinin tefsirini yapmıştım. Ondan önce ise Ankara'da gerek Akdere'deki mescitte gerekse Ulus'taki mescitte Adem Aleyhisselam'ın kıssasını, Musa Aleyhisselam'ın kıssasını, Nuh Aleyhisselam'ın kıssasını anlatmıştım. Bizim zamanımızda sohbete gidiyorum dendiği zaman tefsir dersi anlaşılırdı. Bizim zamanımızda ders dendiği zaman tefsir dersi anlaşılırdı. Bizim zamanımızda ilim denildiği zaman Kur'an ve Kur'an'ın tefsiri anlaşılırdı. Bunun farklı sebepleri vardı tabii ki. Yani şu anki kadar ilmi kaynaklar bizim zamanımızda yoktu. İnternet yoktu, dinleyebileceğin herhangi bir hoca yok. Özellikle selefi menhecin takip ettiği usulü çok yabancıydık, bilmiyorduk bile. İşte itikad kitaplarına, üç esas gibi, dört kavayit gibi. Bundan dolayı bizim zamanımızda ders denildiği zaman umumiyetle akla tefsir dersi hususen ise fizilalil Kur'an gelirdi. Hususen ise ne gelirdi aklımıza? fizilal Kur'an'dan ders çalışıp bir ders anlatmak tabi yanında Elmalı Hamdi Yazır'ın tefsiri vardı o zaman ama hocaydı, Türkçe'ye yani sadeleştirilmemişti tevhüm Kur'an vardı İbni Kesir'in çağrı yayınlarının bir tefsiri vardı hem İbni Kesir'in ifadeleri var hem de mütercimler orada farklı kaynaklardan faydalanmışlar ama biz tefsir dersi dediğimiz zaman ilk aklımıza fizilal Kur'an gelirdi bunun bize çok ciddi anlamda inkar edilemez bir faydası oldu. Evet bazı eksikliklerimiz oldu. Selefin kitaplarıyla çok geç tanıttık, tanıştık biz. Bugün derse başlanıldığı zaman Türkiye'nin neresinde olursa olsun insanların işte silsile şeklinde devam ettikleri, silsile şeklinde devam ettikleri ilmi ders silsilesiyle çok geç tanıştık. Evet bu doğru. Ama bunun bize Allah'a hamdolsun en büyük faydası şu oldu. Dini Kur'an ile öğrendik biz. Biz dini Kur'an ile öğrendik. Kur'an bir şey dedikten sonra artık Allah'ın ve Resulünün dediğinden başka bir söz bizim için hiç ama hiç geçerli olmadı. Mesela bununla ilgili birkaç tane örnek vereyim. Allah Subhanehu ve teala Yusuf suresinde buyuruyor. Fakat onların çoğu bilmezler diyor. Allah subhanehu ve teala müşrikleri, kafirleri cehalet ile vasıflandırıyor. Cehalet özür mü değil mi tartışmalarında kimin ne dediği, kimin ne söylediği bizi hiç ilgilendirmedi. Allah subhanehu ve teala müşrikleri cehaletle ile vasıflandırmışsa... Cehalet kesinlikle ama kesinlikle şirkin bir mazereti olamaz. Eğer cehalet şirkin mazereti olsaydı Allah Subhanahu ve teala müşküleri bununla vasıflandırmazdı. Yani bir insan hem suçla hem de mazeretle vasıflanır mı? Vasıflanmaz. Mazeret varsa suç yoktur. Suç varsa mazeret yoktur. Siz birine dersiniz. Dersinden niye çalışmadın? O da derdi ki işte bizim zamanımız hep böyle uydururlardı. Elektrikleri kesildi akşam. Elektriklerin kesilmesi mazerettir. Bu mazeret suçu kaldırır. Eğer sen ona tembel derslerine çalışmadın diyorsan elektriklerin kesilmesini mazeret olarak görmüyorsun demektir. Allah subhanahu ve Teala Kur'an'da birçok ayetinde müşrikleri cehaletle vasıflandırmıştır. O halde cehalet hiçbir zaman şirkin bir mazereti olamaz. Bizim için konu bu kadar basitti. Hatta bu ayetin tefsirinde Seyyid Kutup diyordu ki Cahil oldukları için müşrikler. Cahiliyet sebeptir, müşriklik sonuçtur. Sebebi mazeret gördüğün zaman sonucun yok olması lazım. Eğer cehalet mazeret diyorsan, yani sebebi iptal ediyorsan, sebebin sonucu da yani şirk de iptal olması lazım. E, demek ki mazeret değil diyordu. Hatta bir, bir bazı insanları, ee, şirk işleyen insanları müşrik deyip yani şirk işliyor deyip hatalarının faturasını da cehalete kesmek ne aklın ne dediğine mümkün değildir diyordu. Bizim için bitmişti. Cehalet üzülü meselesi bu kadar basitti. Cehalet ile ilgili ciltlerce kitap okumamıza, sayfalarca kitap okumamıza hiç gerek yoktu. İbni Temi'ye ne diyor? İbni Kayyım ne diyor? İbni Hazm ne diyor diye Allah'ın vahyinin dışında sözlere hiçbir şekilde o dönemin Müslümanlara iltimas etmedi yönelmedi bir gün aynı bu menheçte yetişen ve Konya'dan ayrılan Karadeniz illerinde bir ilde ikamet eden bir arkadaşla konuşmaya gittim daha doğrusu ziyaretleştik tabi biz bu menheçten ayrılmıştık sadece Allah'ın dinini tevhidi sadece Kur'an'dan öğrenme menhecinden ayrılmıştık biz Dini başka başka kaynaklardan öğrenme mücadelesi veriyorduk. O dönemde yeni çıkmıştı daha i̇bn Abbas Maide suresinin 44. ayetindeki küfür kişiyi dinden çıkarmaz diyordu. Yeni duymuştuk daha biz yıllardır Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler kafirlerdir derken birdenbire karşımıza tefsirlerden i̇bn Abbas'ın işte bu küfrün dune küfür rivayeti karşımıza çıktı. Araştırıyoruz filan. Bu dönemde ben bu arkadaşla şey yaptım, karşılaştım. Hemen kendisine sorayım, onun da bir araştırması var mı? Dedim ki ya bu ayetle ilgili bir şey söyleyeceğim dedim. İşte İbn Abbas böyle diyor dedim, desin dedi. Ve hiç etkilenmemişti, desin. Yani İbn Abbas böyle desin. Allah böyle dedikten sonra, hani <gülüyor> İbni Ömer değil miydi? Ben size Allah ve Rasulü dedi diyorum. Siz Ebu Bekir ve Ömer dedi diyorsunuz. Üzerinize taş yağmasından korkuyorum diyen İbni Ömer değil miydi? Diyorlar ki bir iki rivayet var bu konuyla ilgili rivayetlere dalmayın ben. Sen böyle söylüyorsun ama babam böyle yaptı. bu Bekir de böyle yaptı. O da diyor ki ben sizin üzerinize gökyüzünden taş yağmasından korkuyorum. Ben size diyorum ki Allah böyle dedi. Siz diyorsunuz ki Ebu Bekir ve Ömer böyle dedi Burada ilginç nokta o arkadaşın ben İbn Abbas böyle söylüyormuş dediğim zaman Allah böyle söylüyor diyerek direkt Allah'ın ne söylediğini Allah'ın ne söylediğini ön plana almasıydı Mesela arkadaşlar düşünün Bununla şunu kastetmiyorum. Kur'an'ı anlamak için bütün alimleri terk edin, sahabeyi terk edin. Bunu kastetmiyorum. Ne kastettiğimi beni tanıyanlar bilir. Biz her zaman selefin fehmi, sahabenin fehmi diyoruz. Ama Allah subhanahu kafir demiş. Kim ne derse desin. Sizin kalbinizde bir şüphe olmamalıydı. İşte arkadaşlar bizim dini Kur'an'dan öğrenmemiz, tefsir dersleri vasıtasıyla öğrenmemizin en önemli faydası buydu bu bir. İkincisi... Biz itikadı kelam ilmiyle boğmadık. Çünkü kelam konular burada yoktur. Kelam konuları, kelam derken bu zemmedilmiş kelamı kastetmiyorum. Kaideler, kurallar, şunlar bunları kastediyorum. Dini, akideyi daha doğrusu güncel akideyi sahabe nasıl öğrendiyse biz öyle öğrendik. Sahabe nasıl öğrendiyse biz öyle öğrenmiştik. Ancak daha sonra güncel itikat dersleri Güncel itikada dair dersler kitaplardan öğrenilmeye başlandı. Bunun neticesinde insanlar ilmi itikadı Kur'an ile öğrenen bir hocadan da almadıkları için devamlı git gel yaşadılar. Mesela şu duruma hepimiz vakıfız değil mi? Bir bölgeye gidiyoruz. Birileriyle konuşuyoruz. Oldukça sert ve çetin görüşleri var radikal. Bir müddet sonra gidiyoruz. Oldukça yumuşamışlar light, soft bir Müslüman olmuşlar veya soft bir itikada bu veya hocalarda daha dün şu küfür değildir, bu şirk değildir ya da bu böyledir diyenin başka bir noktaya evrildiğini görüyoruz bunun sebebi şu itikat kitaptan öğreniliyor sen kitabı açıyorsun itikat kaydelerine bakıyorsun bir bakıyorsun kim kafire kafir demezse o da kafirdir tamam. hatta bir icma icma naklediyor mu bir de yani icma falan yok da bu konuda bir de icma tamam. Kâfire kâfir demeyen neymiş? Kâfirmiş. Bu adam çocuğunu okula gönderdi kâfirdir diyorsun. Kâfire kâfir demeyen öbürü o da kâfir. O kâfir olunca ona kâfir demeyen de kâfir. İtikadı kitaptan öğrenince bu şekilde gidiyorsun. Sonra biraz daha kitap okumaya başlıyorsun. Senin karşına başka bir kaide geliyor. Umumi tekzir muayyen tekziri gerektirmez ha biz okula çocuk göndermek küfürdür diyebiliriz ama kimseye kafir diyemeyiz diyorsun bir bakıyorsun herkese kafir diyen adam artık kimseye kafir diyemez noktasına geliyor ben gerek cemaatlerden gerek toplumlardan gerekse hocalardan bu git çok yaşandığına onlarca örnek verebilirim dersinde kendi yapmış olduğu talebelerine yapmış olduğu derste Namaz icma ile İslam alametidir. Ancak ne yazık ki Türkiye'de bu icmayı bilmeyenler koltuk sahibi olmuştur. Veya konuşuyorlar hala insanların karşısında. Diyen bir hocanın aradan birkaç yıl sonra Allah'a şirk koştukları halde ben bunların La İlahe İllallah'ına nasıl itibar ederim? Allah'a şirk koştukları halde ben bunların namazlarına nasıl itibar ederim diye kitaplarında yazdığını görebiliyorsunuz. Bunu eleştirmiyorum. Bu bir süreçtir. Bu bir süreçtir. Belki biz de bu dönemde gençlik çağımızı, yetişme çağımızı bu dönemde e, yapsaydık biz de aynı süreci geçirecektik. İşte biz Allah hamdolsun tefsir derslere vasıtasıyla bunların tamamından uzak durduk. Kur'an-ı Kerim bize müşriği tanıttı. Kur'an-ı Kerim bize Müslümanı tanıttı. Biz kim Müslüman, kim müşrik hiç zorluk çekmedik. Müslümanı tanımakta da zorluk çekmedik. Müşriyi tanımakta da zorluk çekmedik. Üçüncü diyeceğim nokta ise dini Kur'an ile öğrenmenin, oradan geldi sen dersem. Dini dini Kur'an ile öğrenmenin en önemli faydası ise sebat oldu. Öğrendiğin gibi devam ettin. Öğrendiğimiz gibi ne yaptık? Devam ettik. Bu tip kaymalar, bu tip gelgitlere, gelgitlere hiç Rastlamadık Allah'a hamdolsun. Kur'an derslerinin bir de şöyle bereketi vardır. Bir mescit açarsınız, bir meclis kurarsınız, çarşamba günleri ben itikat dersi vereceğim dersiniz. Bunu belki hocalar anlar, ders verenler anlar, belki de bilmiyorum talebeler de mu? Veya hadis dersi verirsiniz veya fıkıh dersi verirsiniz ama tefsir dersinin tadı bambaşka olur. Dersi veren için de bambaşka olur. Dersi dinleyenler için de bambaşka olur. Dersi dinleyenler için de bambaşka olur. Ben bunu şuna bağlıyorum. Allah subhanehu ve teala kendi kelimelerine öncelik tanıyana bereket veriyor. Allah subhanehu ve teala kendi kelimelerine öncelik tanıyanın işini kolaylaştırıyor. Ben ne zaman tefsir dersi yapsam o ders ile ilgili işlerim hep kolaylaşmıştır. Ne zaman tefsir dersi hazırlamaya başlasam mesela... Nedir işte? Ra suresinin tefsirini hazırlayacağım ben. Çok kolaylaşmıştır. Ancak bir konu hazırlayacağım. itikadi konulardan bir tanesini baya bir zorlanmışımdır. Baya bir zorlanmışımdır. Tefsir derslerinin hem anlatan için, hem dinleyen için, hem de dinleyen için zahir görünen çok büyük bereketleri vardır. Ve bir de bizim bilmediğimiz, bizim görmediğimiz nice bereketleri vardır arkadaşlar. Allah izin verirse Rabbim sağlık ve sıhhat verir. İlmin önündeki bütün engelleri aşmak için bize güç verirse Enam suresi mükemmel gidiyordu 34'te kaldı. Onlara video olarak tekrar başlayacağım. Tekrar başlayacağım. Video olarak bu yeni kanalımızda yapacağım. Bugün bu saatte ise en çok sevdiğim iki sureden birisi olan Meryem suresinin tefsirini işleyeceğiz inşallah arkadaşlar. Bugün Meryem suresine genel olarak bakacağız. En çok sevdiğim iki sure anlam ve mahiyet olarak En'am suresidir. Çünkü içerisinde her şey vardır. Defalarca dersini yaptım veya defalarca dersini aldığım için her seferinde ne zaman En'am suresinin dersini yapsam mutlaka Rabbim bana yeni bir şey öğretiyor. Şimdi oturdum, kendi derslerimi yazarak tekrar dinliyorum. Bu eski kanalda 34 ders silsile var ya Onları yazarak Enam suresi tefsirini tekrar dinliyorum. Dinlerken yeni şeyler öğreniyorum. Şimdi video olarak yeniden yapacağım ya. Orada ne anlatmışım bir bakayım diye tekrar dinliyorum. Dinlerken yeni bir şey öğreniyorum. Enam suresi anlamıyorum. Mahiyet olarak beni çok etkileyen bir suretir. Meryem suresine gelince hayatımın en zor ve en sıkıntılı iki döneminde okuduğum ve ezberlediğim bir sureydi. Beni etkilemesi açısından, kalbimi etkilemesi açısından Meryem Suresi en çok sevdiğim surelerdendir. Kendimde ne zaman ameli bir bozukluk görsem bunu düzeltmek için Meryem Suresi ile tevessül ederim. Onu okurum. Ezber olduğum bir suredir ama yüzünden okuyarak Meryem Suresi ile Allah'a tevessül ederim diyorum. Evet arkadaşlar Meryem Suresi Mekki surelerden bir tanesidir. Burada bir ihtilaf yoktur. Burada bir ihtilaf yoktur. Özellikle Habeşistan'a hicrette Mekkeli müşriklerin hicret eden muhacileri geri istemesi esnasında Cafer İbni Ebi Talib'in Talib Habeş Krali Necaşiye Meryem suresini okuması onun ise işte İsa'ya indirilenle Muhammed'e indirilen arasında hiç fark yoktur demesi bu rivayet ve içerik olarak da Mekki olduğunu gösteriyor. Burada hemen bir dipnot düşelim. Mekki ayet ne demekti? Mekki sure demek hicretten önce inen ayetlerdir, surelerdir. Medeni sure demek hicretten sonra inen surelerdir. Hicretten sonra inen surelerdir. Mekki ve medeni ayrımını bilmek, Mekki ve medeni ayrımını hangi surelerin Mekki? Hangi surelerin medeni, hatta hangi surelerin ilk Mekke'nin ilk başlarında nazil olduğu, ortalarında nazil olduğu, sonlarında nazil olduğunu bilmek, Kur'an'ı anlamanın en önemli esaslarından bir tanesidir. Çünkü biz daha önce Enfal suresi tefsirinde şunu söyledik, bir sözün hangi şartlarda, hangi ortamda, hangi zaman ve zeminde indiğini bilmek o sözü anlamanın nesidir? en önemli gerekçesidir. Bu ister Kur'an olsun ister normal bir söz olsun. Hangi şartlarda söyledi? Hangi zamanda söyledi? Seni hiç sevmem diyor adam. Bunun şaka yolu, şaka ortamında söylediyse mana farklıdır. Ciddi ciddi konuşken ben seni hiç sevmiyorum dediyse mana farklıdır. Bundan dolayı Mekki ve medeni ayrımını bilmek, Mekki surelerin özelliklerini, medeni surelerin özelliklerini bilmek Kur'an anlamanın en güzel yollarından bir tanesidir. Arkadaşlar Meryem suresi Mekki bir surettir. Meryem suresi içerik olarak şayet mesela bizlere sureleri yeniden adlandırma hakkı verilseydi ya da şöyle bir e, yarışma yapsak, ben size bu sureyi hiç bilmeyen 10 kişi toplasam desem ki bu sureye bir isim bulun bakalım desem büyük bir ihtimalle merhamet suresi, rahmet suresi, şevkat suresi denilebilirdi. Bundan dolayı kardeşler, hani dedim ya ben ne zaman amellerimde eksiklik görürsem Meryem Suresi ile Allah'a tevesül ediyorum diye vesil Meryem Suresi'ni vesile ediniyorum diye. Bunu mutlaka yapın. Çünkü Meryem Suresi başından sonuna kadar hem diziliş olarak, uyum, ahenk olarak hem birebir lafız olarak hem de mana olarak üç açıdan başından sonuna kadar rahmet rüzgarlarının estiği, şefkat rüzgarlarının estiği, böyle ılık ılık merhamet meltemlerinin estiği bir surettir. Hem, lafız olarak demeyelim de buna, ne diyelim, ifade olarak, mana olarak değil okuduğunuz zaman çok rakik çok ince bir dili vardır zaten başından sonuna kadar ince bir dili vardır elif la kaf insat zikru zekeriya iznada inni minni min wara'i imraati aqira gidin sonuna kadar müthiş bir aleyküselam ince ince bir ses vardır yani. Ses incedir. Ben müzik bilmediğim için belki de e, aleyküselam ve rahmetullahi ve berekatuh ince bir ses tonu vardır diyelim yani. Tamam dinle okuduğunuz zaman rafik böyle ince bir ses tonu vardır. Başından sonuna kadar böyledir. Nereye açarsanız açın <screws in love> ya abati qad Ya la asiya. Ya abati inni kadar bir incelik vardır lafızlarda. Okunuş olarak kıraat olarak Farklı farklı ifadeler kullanılıyor da mesela melodi lafızı kullanılıyor. Ben o lafızları kullanmak istemiyorum ama anlayın. Olduğunca yumuşak bir üsluba sahip. Heh, böyle söyleyelim. Meryem suresi o zaman biraz daha başaralım. Meryem suresi bir üslup olarak, iki lafız olarak, üç genel mana olarak başından sonuna kadar rahmet, merhamet ve şefkat esintileri içerir diyelim. Üslup olarak oldukça ince, oldukça yumuşak bir üsluba sahiptir. Okuduğunuz zaman, sesli okuduğunuz zaman ya da bunu okuyan bir kariden dinlediğiniz zaman bunu anında fark edersiniz. Oldukça ince sesli harflerden oluşan, ince sesli harflerden oluşan bir suredir. Ancak arkadaşlar başından sonuna kadar merhametten bahseder. başından sonuna kadar şefkat rüzgarları esen, Başından sonuna kadar rahmet esintilere esen bu sure, biraz sonra anlatacağım. Bir yerde ses tonu oldukça yükselmiştir. Sadece bir yerde ses kalınlaşmıştır. Yumuşak, ince, rakik üslup yerini azar, öfke ve bağırma üslubuna, yani tabir yerini ise o üsluba şey, çevirmiştir. Önce rahmet ve şefkat anlatalım, sonra buraya değinelim inşallah. Üslup olarak dedik bu. Arkadaşlar Allah subhanehu ve teala'nın rahmetini, merhametini, şevkatini bütün yönleriyle ortaya koyan ismi ve sıfatı Rahman'dır. Nedir? Rahman'dır. Kur'an-ı Kerim'de Rahman kelimesinin en çok geçtiği sure Meryem suresidir. Neredeyse Kur'an-ı Kerim'deki tüm Rahman lafızlarının üçte biri kadardır. Bir ara saymıştım 19 tane mi neydi tam bilmiyorum. Şu anda hatırımda değil. İnşallah önümüzdeki hafta tekrar sayar gelirim. Rahman. Zikru rahmeti rabbike abdehu zekeriya iznada rabbehu nida'an hafiyya diye başlayıp son ayetine kadar gelene kadar onlarca ayette veya 19 veya 11 tam hatırlamıyorum şu an. Ancak devamlı rahman. Yani Allah demiyor, aziz demiyor, hakim demiyor, Rab demiyor, ilah demiyor. Devamlı Rahman diyoruz. Surenin içerisinde Allah'ın rahmetini, şefkatini ve merhametini bütünlüğüyle kuşatan Rahman ismi azamının Rahman sıfatının geçmesi, surenin konusunun nedenli merhamet içerikli, nedenli rahmet içerikli, nedenli şefkat içerikli olduğunu ortaya koymaktadır. Okumaya başlıyoruz. Daha ilk okumaya başladığımız zaman Kaf haya in sat zikru rahmeti bu anlatacağımız konu bu gelecek ayetler şimdi bahsedeceklerimiz bir rahmetin bahsidir diyor daha cümleye başlarken Meryem suresi ya Rabbi sen bu surede bana ne anlatacaksın zikru rahmet ben rahmetten bahsedeceğim diyor daha sure başlarken rahmetten bahsedeceğiniz rahmetten bahsederek başlıyor bu arkasından arka arkaya arka arkaya arka arkaya Allah'ın kullarına yönelik rahmetinden bahsediyor. Bir başlıyoruz bize de rahmetini samiye. Zekeriya aleyhisselam hanımı kısırdır. Kendisi çok yaşlıdır. Ama Rabbine çok dua eden duasında hiç bedbaht olmayan hiç şaki olmayan bir kuldur. Rabbinden bir veli bir çocuk ister daha ister istemez Allah subhanehu rahmeti yedi kat semanın üzerinden sağanak sağanak Zekeriya aleyhisselamın üzerine iner. Ya Zekeriya inna nübeşşiruke bi gulam. Ey Zekeriya biz seni bir çocukla müjdeliyoruz der. Bu rahmet değil de nedir? Yaşınız oldukça ilerlemiş. Çocuğunuz yok. Üslendiğiniz dini misyonu, tevhid misyonunu miras bırakacağınız kimseniz yok. Eşiniz de kısır ve Allah subhanehu ve teala sizi bir çocukla müjdeliyor. Bu zannedersem Allah'ın bir kula yönelik rahmetinin en zirve noktasıdır. Bitmedi. Allah subhanehu ve teala'nın Zekeriya aleyhisselama rahmeti bitmiyor. Öyle bir çocuk ki olan çocuğu. Öyle bir çocuk ki. ve مِلَّدُنَّا وَزَكَاتٍ وَكَانَ تَقِيَّاً Tertemiz ve takva sahibi bir çocuk. Ve barran bi valideti annesine ve babasına çok iyiliklerde yapan bir çocuk. Ve lemekun hiçbir zaman anne babasına isyan etmeyen, onlara zorbalık yapmayan bir çocuk. Bu da Zekeriya Aleyhisselam'a Allah'ın ikinci rahmetidir. Allah Subhanahu taala ona bir çocuk verebilirdi. Bu çocuk asi bir çocuk olabilirdi. Söz dinlemeyen bir çocuk olabilirdi. Şaki Bedbaht bir çocuk olabilirdi. Facir, fasık bir çocuk olabilirdi. Böyle bir çocuk insana hiç rahmet olur mu? Böyle bir çocuğun insana rahmet olması mümkün mü? Elbette değil. Bu da Allah Subhanahu ve teala'nın Zekeriya aleyhisselama ikinci rahmetidir. Sure bununla kalmıyor. Sure bununla kalmıyor. Devam ediyor Allah'ın rahmetinin. Allah'ın merhametinin, Allah'ın şefkatinin esintileri her taraftan okuyanı kuşatıyor. Surenin içine girdiğiniz zaman, kendiniz surede anlatılan konuları bizzat o ortama gittiğiniz zaman, orada yaşanılanları kalbinizde hissetmeye çalıştığınız zaman, yani tam anlamıyla sureyi tefekkür etmeye çalıştığınız zaman, sağınızdan ve solunuzdan, Önünüzden ve arkanızdan, üstünüzden ve altınızdan Allah'ın rahmetinin sizi çepeçevre kuşattığını görüyorsunuz. Allah subhane ve teala Meryem aleyhisselama rahmetini anlatmaya başlıyor. Başlarken Zekeriya aleyhisselam ile başladı. Şimdi de Meryem aleyhisselama rahmetini anlatıyor. O Meryem ki iffetli bir kadındır. O Meryem ki Allah'ın nadide bir çiçek gibi yetiştirdiği koludur. فَاَنْبَتَحَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زِكَرِيَّا O Meryem ki Allah onu Zekeriya Aleyhisselam'ın mükellefiyeti altına vermiştir. Ne kadar büyük bir nimet değil mi? Bir peygamberin yetiştirmesi, bir peygamberin gözetimi altında büyüyen bir kadınsın. Hangi Müslüman kadın bunu istemez ki? Müslüman kadınlar düşünsün şimdi Allah Subhanehu ve Teala sizi Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in Eğitimi altında yetişen bir kadın, bir kız çocuğu yapsaydı bu ne kadar büyük bir merhametli değil mi? Allah'ın size ne kadar büyük bir şefkatiydi değil mi? İşte Meryem Aleyhisselam, Zekeriya Aleyhisselam'ın gözetiminde terbiye olunan bir kadın olarak başlıyor anlatmaya. Tabii çok ilginç noktalar var tefsir kısmında hepsini anlatacağım. Özellikle bunu dinleyin inşallah. İnternet kanalımıza yüklediğimizde evde de aile olarak dinleyin. Ee, herkesin anlayabileceği bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Ee, ailenizle özellikle haftada bir gün ben perşembe günleri biz 8 ile 10 arasında Meryem suresi dersini işleyeceğiz deyin. Evde ders olarak işleyin. Bu gerçekten size çok şey katacak. Ben bu dersin bana çok şey katacağına... Bize çok şey katacağına ve Müslümanlara çok şey katacağına inanıyorum. Devam ediyoruz. Meryem Aleyhisselam Rabbine ibadet ederken فَاَرْسَلْنَا اِلَيْحَا رُوْحَنَا Allah Cebrail Aleyhisselam ona gönderiyor. Allah meleklerinden bir melek ona gönderiyor. Sana, senin karşından bir melek geliyor. Bu rahmet değil de nedir? Ve bu melek فَتَمَثَّلِلَهَا بَشَرًا سِوِيَّا sen korkma, sen irkilme. Yani insan hiç o güne kadar görmediği bir varlığı görünce ürperir değil mi? فتمثele leha beşeren seviyya subhanallah. Allah subhanahu işlerindeki hikmete bir bakın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail'i insan suretinde görmedi. Ve ondan dolayı çok korktu. Gitti beni örtün, beni örtün dedi değil mi? Çok korktu, bir ufku tamamen kaplamış. Kanatları ufku tamamen kaplamış bir şekilde gördü ikinci görüşte. Ama Allah سبحانه وتعالى Merem aleyhisselam'a meleğini gönderdiği zaman yine hikmetli işi açığa çıkıyor. Fethetse lerehab beşaran civiya tam he, normal bir insan nasılsa o surette görünüyor. Tabi sonuçta Merem aleyhisselam'ın iki büyük korkusu olabilirdi. Bir melek suretinde gelse. Artı bir de iffetli bir kadın iffetinden de korkuyor. Beşer bir beşer bir insan suretinde görünce hemen alet inni bir rahman minke Allah'a sığınıyorum senden demiyor. Ben alemlerin Rabbine sığınıyorum demiyor. Ben göklerin ve yerin Rabbine sığınıyorum demiyor. Ben Rahmana sığınıyorum senden. Hemen korku anında sıkıntılı anlarda Meşakkatli anlamda Allahlarda sığınacağın yağını kapı, Rahmanın kapısı olmaktır, olmalıdır diyeceğiz. Önümüzdeki haftalardaki burayı işlerken asıl anlatacağım yer burası değil. Dedi ki: "Qale innaa ena Rasul Rabbik". Başladı konuşmaya. Ben Rabbinin sana gönderdiği bir elçiyim. Arkadaşlar bunu kendi hayatınıza düşünün. Dükkanda oturuyorsun. Birisi geliyor. Ben Rabbinin sana gönderdiği elçiyim diyor. Subhanallah. Ne kadar büyük bir rahmet değil mi? Evet. Şimdi asıl büyük müjde geliyor. Lehebe leke kulamun zekiya. Meryem Suresi'nde a'ta <gülüyor> verdik. Biz sana verdik. Yerine genelde vehebe Hibe ettik, bahşettik kelimesi kullanılır. Bakalım Elmalıya Hamdi Hazır burayı nasıl tercüme etmiş? Tertemiz bir çocuğu hibe ediyoruz demiş. Hibe. Karşılıksız veriyoruz, bağışlıyoruz. Hani dedim ya Meryem suresi lafız olarak da hep merhametten, şefkatten bahseder. İşte Meryem suresinde seçilen kelimelerden bir tanesi de budur. Bir tanesi Rahman kelimesiydi. Bir tanesi de Vahebe Yehibu. Tamam mı? E, hibe etmek, bahşetmek, üsluptaki inceliğe, üsluptaki güzelliğe, üsluptaki e, yumuşaklığa dikkat ediyor musunuz? Biz sana bir çocuk müjdeliyoruz. Bu da Allah'ın Meryem Aleyhisselam'a verdiği bir neden nimetidir. Tabi bu nimetin ne, de, ne denli önemli nimet olduğunu Meryem Aleyhisselam bir insan olması vesilesiyle önce kavrayamıyor. Hatta öyle kötü duruma düşüyor ki: "Elâ yeteyteni ve kuntu Keşke ben bundan önce unutulsaydım. Keşke bundan önce ölseydim." diyor. Ama Allah Sübhanü ve teala Meryem Suresi'nde yine şefkati, yine merhameti, yine rahmeti açığa çıkıyor. Diyor ki: "Fenâdahâ min tahtihâ. Meryem'e aleyhisselam hüzün haliyle bırakmıyor Allah Sübhanü ve Teâlâ." Ey Müslüman, Allah Sübhanü ve Teâlâ seni hüzünlü halde bırakmayacaktır. Ey Müslüman Allah Subhanahu taala seni çaresiz olarak bırakmayacaktır. Ey Müslüman Allah Subhanehu ve teala seni bir çare olarak bırakmayacaktır. Sen yeter ki Rahman'a sığın. Sen yeter ki Rahman'ın kapısını çal. Sen yeter ki Rahman'ın huzuruna git. Sen yeter ki gece kalk, ellerini aç, Rahman'a dua et. Sen yeter ki Rahman'la bağını güçlü tut. Fe nadaha min Rahman ...yerden, yerin altından, ayaklarının altından... ...sana seslenecek. Rahmanın seni neresin, nereden senin nereden kuşatacağını bilemezsin. Bazen gökyüzünden, bazen yerin altından... ...bazen kalbine bir şekilde Rahman... ...senin derdine, hüznüne mutlaka ama mutlaka bir şifa, bir derman bir ilaç verecektir. Fenadaha min tahtika alla tahzani. Bak sakın hüzünlenme. Kad jaala rabbuki tahtiki seriye. Rabbin senin altından bir su arkı su akıtıyor. Ve huzzi ileyki bi jiz'in nahle tusaqid aleyki rutban janiyye yeni taze hurmalarla Meryem Aleyhisselam'a ne yapıyor? Allah Teala ikramda bulunuyor. Ve nasıl yapacağını da tarif ediyor. Nasıl yiyeceğini de tarif ediyor. Bunlar hep Allah'ın Meryem Aleyhisselam'a rahmeti ayetlem Ayetlerin tefsini anlatmıyorum. Yeri geldiğinde uzun uzun anlatacağım inşallah. Ama Meryem suresinde Rahman'ın rahmet esintileri. Başlığımız bu olsun. Meryem suresinde, Meryem suresinde rahmet yağmurları. Meryem suresinde şefkat esintileri olsun başlığımız. Bunu anlatmaya çalışıyorum şimdi siz arkadaşlar. Daha bitmiyor Meryem Aleyhisselam'a yönelik rahmet. Sıkıntıyla ve dertle karşılaştığı zaman hamile, evlenmemiş. İnsanlar bunun üzerine ne yapacak? Saldıracak, kötüleyecek, laf edecekler. Böyle bir sıkıntıyla, böyle bir dertle karşılaştığı zaman Gözün aydın olsun, ye iç. Fe imma terayinne minel beşere ahaden fe kuli inni nezertu lil rahmani savma Insiye, eğer bir, birisi sana Allah atarsa de ki ona ben kesinlikle bugün konuşmayacağım ben oruç adadım sısma orucu adadım de diyor Allah subhanahu teala <gülüyor> tabi burada da bitmiyor Allah subhanahu teala'nın Meryem aleyhisselama rahmeti burada da bitmiyor çocuğu oluyor insanlar fı eted bihi kavmeha qaleye qalu ya meryem lekat ciddi şey enfariya Ey Meryem sen daha önce hiç kimsede görmediğimiz bir şey gösterdin bize. Biz senin yaptığını daha önce hiç kimsede görmedik. İffetli bir kadın için çok ağır bir imtihandır bu. Ben bu imtihanın bir benzerini yaşadım kendim. Bir kadın değilim. Meryem aleyhisselam kadar da iffetli falan değilim. Ancak bana çok ağır geldiğinde... İşte Meryem suresine sığınıp Meryem suresini okumuştum. Hani diyor ya bir dertle karşılaştığınız zaman derdi sizden daha büyük olanlara bakın diye ben Meryem aleyhisselama bakayım istedim. Meryem aleyhisselam kadar iffetli olmamama rağmen Meryem aleyhisselam kadar günahsız ve suçsuz olmama rağmen buna benzer bir imtihan bana çok ağır gelmişti. Bir de erkek güçlüdür, kuvvetlidir ya. Ve arkasından düşündüm. Tertemiz, iffetli, saf, pak Meryem. Ona qalet: "Ya Meryem, laqad şey şey'en Sen çok kötü bir şeyle geldin. Daha önce hiç kimsenin yapmadığı bir şeyi yaptın." Ya Ukta Harun, ma kana abuki mur'asevi ve ma Senin baban kötü bir adam değildi. Annen kötü bir adam değildi. Sen nereden çıktın? İnsanlar bunu söylüyorlar. İşte tam bu anda, işte tam bu zamanda, işte tam bu dakikada, işte tam bu saniyede Allah'ın rahmeti yine gökyüzünden Meryem Aleyhisselam'ı kuşatıyor. Ve beşikteki çocuk konuşarak Meryem Aleyhisselam'ın iffetini Meryem Aleyhisselam'ın tertemiz olduğuna şahitlik ediyor. Böyle büyük bir rahmet bu büyük bir rahmet değil de nedir? Bu Allah'ın kuluna büyük bir merhameti değil de nedir? Herkes sizi suçlarken Allah subhanehu ve teala beşikteki bir çocukla sizi tertemiz kılıyor. Arkadaşlar her zaman söylüyorum şayet tertemizseniz yapacağınız iki şey var. Bir Allah'a sığınmak iki susmak. Allah subhane ve teala yeri geldiğinde Beşik'teki çocukların Şehadetiyle sizi mutlaka Tertemiz kılacaktır Yusuf aleyhisselamı tertemiz Kılmamış mıdır Rabbine sığındı Ve sustuktan sonra Ben yapmadım dememişti. Ben yapmadım bile dememiştir Allah subhane ve teala Meryem aleyhisselama Başına geleceği biliyor Hamile olarak kavmin karşısına çıktığı zaman Öyle değil mi yani Evli olmadığını bildiğimiz bir kadın 16 yaşındaki 17 yaşındaki bir kız çocuğu şuradan içeriye girse hamile olarak diyeceğiz ki Zina biz ne diyeceğiz başka ne diyeceksin başına gelecekleri biliyor önce susacaksın hiçbir şey konuşmayacaksın sen sustuğun zaman sen konuşmadığın zaman senin yerine Allah subhanahu teala dağları taşları konuşturacaktır. Senin yerine Allah subhanehu ve teala gökleri ve yeri konuşturacaktır. Senin yerine Allah subhanehu ve teala beşikteki bir çocuğu konuşturarak seni tertemiz kılacaktır. Devam ediyoruz inşallah. Meryem suresinde Rahman'ın şevkat ve merhamet esintilerine hemen arkasından Zekeriya aleyhisselam bitiyor. Meryem aleyhisselamın kıssası bitiyor. İbrahim aleyhisselamın kıssası geliyor. İbrahim Aleyhisselam babasına tebliğ ediyor. Ey tebliğciler, ey davetçiler İbrahim Aleyhisselam'dan davet fıkhını öğrenin. Ey tebliğciler İbrahim Aleyhisselam'dan tebliğ ve davet fıkhının nasıl olacağını öğrenin. Ya ebet diyor. Ya ebeti. Ey babacığım. Ey babacığım. Subhanallah. Put yapıcı babasına karşı hitabetine bir bakın. Ey babacığım. Çocuğun babasına tebliğ etmesi bir rahmettir. Çocuğun babasına tebliğ ederken, ey babacığım diye ifadeye başlaması ayrı bir rahmettir. Her ne kadar put yapıcısı olsa da İbrahim aleyhisselam Azer için Azer Azer için bir rahmettir. Ama Azer bu rahmetin kıymetini bilememiştir. Evet. Ya abeti ve <gülüyor> ve Bu şekilde İbrahim Aleyhisselam davetini yapıyor. Babası diyor ki: 'an Ey İbrahim, sen bizim putlarımızdan yüz mü çevirdin? Le illem tentâ ilâ 'arcumenneke ve hjurnî Eğer sen bundan vazgeçmezsen biz seni taşlayacağız." diyor. Ben seni taşlayacağım diyor. Ben seni taşlayacağım diyor. Allah سبحانه تعالى Meryem suresinde İbrahim aleyhisselam'a verdiği nimetleri anlatırken hemen falan ve ma min ne diyecek? Wahab ona tekrar bahsettik ve hebe burada da geldi. Wahab na alehu ve Yakub İsaq ve Yakub Ve kulla Allah İbrahim aleyhisselam'a öyle bir nesil Bahşediyor ki neslin tamamı peygamber ta ki Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme kadar. Bakara suresinde İbrahim'e ve İsmail'e ve İshak'a ve Ya'kube ve el diye devam eden ayetlerde bundan bahseder. İbrahim aleyhisselam, İsmail ve İshak aleyhisselam, Yakup aleyhisselam, Yusuf aleyhisselam, Musa aleyhisselam. Hepsi aynı silsilenin devamıdır arkadaşlar. <gülüyor> devam ediyoruz. Vezkur fil kitabı Musa. Kitapta Musa'dan "İnnehu kana ve kana Allah Subhanahu ve Teala Musa Aleyhisselam'a risalet vererek ona rahmet ettiğini ve bunun anılması gerektiğini Merem Suresi'nde ne yapıyor? Bildiriyor. ve Biz ona Tur'un sağ tarafından nida etmiştik. Bu Allah'ın bir kula verebileceği en büyük rahmet değil midir? Risalet veriliyor risalet. Yolda giderken bir ateş yanıyor, bakmaya gidiyorsun. Orada sana risalet veriliyor. Sübhanallah. Ve zkur fil kitab İsmail. Devam ediyoruz İsmail geliyor. Tamam. Arkasından ve fil kitab İdris, arkasından İdris geliyor. Ve bu şekilde Allah Subhanahu ve Teala Meryem Suresi'nde Zekeriya Aleyhisselam 1. Meryem Aleyhisselam'ın kıssası diyelim. 2. İbrahim Aleyhisselam 3. Musa Aleyhisselam 4. İsmail Aleyhisselam 5. İdris Aleyhisselam 6. Bu derslerden imtihan yapacağım. Tek tek soracağım. Hasan Efendi tamam mı? Bugün Salih Efendi yok. Sen idare et beni. Tamam Evet. Arkadaşlar devam ediyoruz. Allah'ın Meryem Suresindeki şevkat ve merhametine bu saydığımız nesillerin arka, peygamberlerin arkasından bir nesiller geldi diyor. fa مِنْ min خَلْفٌ اَضَعُوا الصَّلَاتَ وَاتَّبَعُوا الشَّهْوَاتِ فَسَفَ يَلْغَوْنَ غَيَّا Meryem suresi bir de şunu gösteriyor. Doğduğun anda da sana rahmet verilebilir. Öleceğin anda da rahmet verilebilir. Kıyamet gününde de büyük rahmete kavuşabilirsin. Allah'ın rahmeti kuşatıcıdır. Allah'ın merhameti engindir. Allah'ın rahmeti ve merhameti sonsuzdur. Her zaman her yerde bu rahmete ne yapabilirsin? Karşılaşabilirsin diyor Meryem Suresi arkadaşlar. Evet. Şimdi bakın bir nesil gelmiş. Fakalefe min ba'dihi mukhalfun salat. Namazı terk etmişler. Gevşemişler namazda. Ve <gülüyor> tabbu'u'ş Şehvetlerine tabi olmuşlar. Fesefeyel gaune giyye onlar gay kuyusuna atılacaklar cehennemin günde bilmem kaç bin kere kendisinden sığındığı kuyu ancak ümitsizliğe kapılmayın hemen hemen niyesa kapılmayın işte bizde şehvetimize uyan çoğu zaman namazı geciktiren namazı zayi eden bir topluluruz ben de böyle birisiyim diye sakın ama sakın nefsinizi yese düşürmeyin. Hemen arkasından illa men ve amana ve ancak tövbe edersen işte geldi ve iman edersen ve salih amel işlersen fa ulayke yedhulun el cennet ve la yuzlamun Direkt cennete gireceksin. Sana zerre kuyruğu zerre miktarınca da ne yapılmayacak bir zulüm gösterilmeyecek diyor Allah Subhanahu taala. Allah subhanehu ve teala merhameti geniş, rahmeti geniş, merhameti sonsuzdur. Eğer bir gün o kadar günah olursan, günahkar olursan, günahların sebebiyle cehennemin kendisinden 70 bin defa, günde yetmiş bin defa sığındı gay kuyusuna atılacak kadar günahkar olsan bile, Allah'ın rahmeti seni kuşatırsa, tövbe edersen, İman edersen, salih amel işlersen Allah teala seni cennetlere dahil edecektir. Bu rahmet değil de nedir? Bu şevkat değil de nedir? Bu büyük bir merhamet değil de nedir diyoruz. Evet. Meryem suresi devam ediyor. Vefat ediyoruz. Kıyamet saati geliyor. Her birimiz. Kıyamet gününde Allah'ın huzuruna çıkartılıyoruz. Allah subhane ve telâ fe ve rabbike, rabbini yemin olsun ki le nehşurannehum. Onların hepsini haşredeceğiz, toplayacağız. Seni de beni de. Ve şeyatı yine şeytanlarla beraber toplayacağız. Sümme le nuhturannehum havle cehenneme cisiye. diz çökmüş bir şekilde cehennemin etrafına sıralayacağız. Hepimiz orada olacağız. وَاِمْ مِنْكُمْ اِلَّا وَارِدُحَا kana, عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْدِيَّ O cehennemin içine girmeyecek sizden hiç kimse yoktur diyor Allah subhanahu ve teala subhanallah. Yine zor bir süreç geçiriyoruz. Yine sıkıntılı bir durumdayız. Dikkat ederseniz arkadaşlar. Tefsir derslerini yaparken söyleyeceğim ama burada da söyleyeyim. Rahmet ne zaman geliyor? Sıkıntının ardından geliyor. Çaresizliğin ardından geliyor. Ne zaman bir çare kalıyorsun? Rahmet geliyor hemen. Ne zaman çaresiz kalıyorsun, rahmet üzerine iniyor. Ne zaman sıkıntı ve dertler seni kaplamış, yapman gerekeni yaptığın zaman rahmet geliyor. Zekeriya Aleyhisselam'a rahmet en olmayacak zamanda geldi. Meram Aleyhisselam'a rahmet en olmayacak biçimde geldi. Beşteki çocuk konuştu, oradan üç beş şahit falan gelmedi. İbrahim Aleyhisselam'a rahmet herkese aynı şekilde geldi. Şimdi düşünün kıyamet gününde Rahman'ın huzurunda, Rahman'ın huzurunda diz çökmüş bir şekilde cehennemin etrafına sıralanmışsın, sıralanmışsın cehennemin içine gireceksin. Bu Rabbinin kat'i bir sözüdür ve arkasından ayet geliyor. Allah oradan takva sahiplerini kurtaracaktır. Allah oradan takva sahiplerini kurtaracaktır. Bu da Allah'ın tüm müminlere dünyada ve ahirette rahmetinin bir tecellisidir. Arkadaşlar bu şekilde Meryem suresi devam ediyor, devam ediyor. Sonuna geliyor. اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ رَحُمُ الرَّحْمَنُوا İman edip salih amel işleyenlere gelince muhakkak Rahman onlar için de bir sevgi verecek, gönüllülere sevdirecektir diyor. Bu ayetin tefsirinde farklı farklı görüşleri söyleyeceğim ama kalbinizde, kıyamet gününde, cennette hiçbir Müslümana karşı kin öfke bulunmayacak. Allah subhane ve teala dedi ki hakimdir. Allah subhane ve teala hikmet sahibidir. Allah subhane ve teala'nın teala, her işi hikmetle doludur. Hikmetle doludur. Düşününsene dünyada en sevmediğin adam cennete gittin yan komşun olmuş. Ne zaman camdan dışarıya baksan adamı görür. Gıcık gittiğin adam. Hiç sevmiyorsun. Müslüman ama her Müslüman da sevemiyoruz değil mi? Geçen bir tane şey diyordu. Neyse söylemeyim. Cennette çıkacaksın şöyle bir geziyim adamın karşına gelecek. Bu da bir rahatsızlık verici bir durum. Allah subhanu wa ta'la kalplere sevgiyi koyuyor ki hiç kimse hiçbir şeyle rahatsız olmasın. İşte bizleri Allah'ın iznine böyle bir cennet bekliyor arkadaşlar. Bu cennet için koşturun. Bu cennet için yarışın. Derdiniz bu cennet için olsun. Sevinciniz bu cennet için olsun. Mutluluğunuz bu cennet uğruna olsun. Hüznünüz bu cennet uğruna olsun. Cennete yaklaştıracak bir amel yaptığınız zaman böyle bir cennete bir adım daha yaklaştığınız için mutluluk duyun. Sizi cennetten uzaklaştıracak bir amel işlediğiniz zaman, cennetten uzak kaldığınız için hüznü akar kolu. Yaşamınız böyle bir cennet için olsun. Derdiniz böyle bir cennet için olsun. Kederiniz böyle bir cennet uğruna olsun. Yorgunluğunuz böyle bir cennet uğruna çalışmak için olsun. O cennet ki binlerce, on binlerce, yüz binlerce sayısını bilemeyeceğimiz kadar... Daha gözümüzde görme, görmemizin mümkün olmadığı kadar, kulaklarımızda hiçbir kulağın kendisini işitemediği kadar nimetlerle dolu olan cennette hikmet sahibi Rabbimiz öyle ince düşünmüş ki bizi kalpte, kalpte öfke ve kini bile alacak. Bu da kıyamet gününde ve bizzat cennette rahmetin ve merhametin en büyüğüne kavuştıktan sonra Allah subhanehu ve sana rahmeti ve merhameti bitmeyecek. Cennette de Allah subhanehu ve teala sana merhamet etmeye devam edecektir. Bu da onu gösteriyor. Vaktimiz geldi ama son bir şey daha söyleyeyim. Arkadaşlar baştan sona şunu anlattık. Meryem suresi merhamet suresidir. Meryem suresi şevkat suresidir. Meryem suresi rahmet suresidir. Meryem suresinde rahmanın merhamet esintileri konu kuşatmıştır. Başından sona kadar bunu söyledik. Lafız olarak bunu söyledik. Üslup olarak bu böyledir. Mana olarak bu böyledir. Anlam olarak bu böyledir dedik. Bir yer hariç dedik. Bir yerde rahmetten hiçbir eser yoktur. Sadece tek bir yerde merhametin ismi bile anılmaz. Kelimeler, o yumuşak kelimeler, ince harfler... İnce harfler yerini kalın harflere bırakmıştır. Ya ebet ey babacığım şeklinde en güzel üslup yerini azar, öfke ve kızgınlığa bırakmıştır. Diyor ki Allah subhanahu teala Dediler ki Rahman çocuk edindi. -ci'tum şey en iddia. Çok kötü bir şeyle geldiler. Dikkat Tekadü semavatu yatafaddarna minhu ve tenşakul ardu ve tahirrul cibalu hedda Harfler o kadar kalın seçilmiş ki... ...telaffuz ederken zorlanıyoruz. Artık ince, rakik bir üslup gitmiş. Yerine öfke, kızgınlık ve bağırtı gelmiştir sanki. Bir bağırma gelmiştir, bir çığlık gelmiştir. Bunun sebebi de Allah'a şirk koşulmasıdır. Bunun sebebi de Allah'a şirk koşulmasıdır. Bakın arkadaşlar, bir sayfa önce... Namazı zayi eden, şehvetlerine uyan kimselerden için bile Allah Subhanahu ve Taala illa men affedici merhamet edici yumuşak bir üslup kullanırken eğer konuşuruk olursa eğer konu Allah'a şirk koşmak olursa yumuşak üslup yerini artık ağır bir üsluba tek tek lafızlar artık sert bir lafız. Tek tek harfler ağır ve sert harflere dönüştürüyor diyoruz. Aslında bu alanda daha diyeceğimiz çok şey var. Size görev olsun bu görev demeyeyim de size nasihat olsun. Eve gidin Merem suresini önce bir kere bir mealden okuyun. Kapatın. İkinci bir mealden okuyun. Kapatın. Elinize kalem ve kağıt alın. Elinize kalem ve kağıt. Başlık atın. Meryem suresinde rahmet yağmurlar. Şu ayette Allah şöyle bir rahmet etmiştir. Bu ayette Allah rahmetini şu şekilde göstermiştir. Bu ayet Allah'ın rahmetinin şu boyuttur şeklinde bir yazı yapıp yazın. Bitirin. Bana gönderin inşallah. Ben de okuyayım. Ben de ondan faydalanayım diyoruz. Allah subhane ve teala bizlerin üzerinden rahmetini, merhametini esirgemesin. Bugün Allah'ın rahmetinin, Allah'ın merhametinin, Allah'ın şefkatinin üzerimize en çok ihtiyaç hissettiğimiz günleri yaşıyoruz. İslam zayıf kalmış, İslam öksüz kalmış, tevhid garip kalmıştır. Bugün yeryüzünde Allah'ın indirile hükmedilen bir karış toprak parçası bile kalmamıştır. Bugün yeryüzünde Allah'ın kelimelerin hakim olduğu, Allah'ın sözünün geçtiği hiçbir yer kalmamıştır. Bunun neticesinde daha dün gördüm kadın cinayetleri diyorlar ya sokağın ortasında çocukların gözünün önünde bir anne o çocukların babası tarafından o kadının kocası tarafından öldürülebilmektedir. Adam arabasının arkasına köpeğe bağlamış sürüyerek götürmektedir. Bir tanesi kedi yakmaktadır. Görmüyor musunuz? Mevsimler değişti. Nisan yağmurları dediğimiz Mart-Nisan havasını daha yeni yaşıyoruz. Temmuz ayına geldik daha yaz gelmedi. İmam Mücahit'in dediği gibi kuraklıktan dolayı yeryüzünün haşeresi bile kafirlere lanet okumaya başladı. Ve bu olumsuzluklardan bir Müslümanın kaçınması, kurtulması neredeyse mümkün değil... Ancak Allah'ın bize rahmet etmesi müstesna. Allah'ın bize rahmet etmesi müstesna arkadaşlar. Velhamdülillah Rabbil Alemin. Her cuma inşallah tefsir dersine devam edeceğiz. Kurban Bayramı'nın hemen devamında da büyük bir ihtimalle cumartesi gündüz olabilir veya bilemiyorum hanımlara, sadece hanımlara bir gün akşam da erkeklere umumi derslerimiz başlayacak. Pandemi dönemi bitti. Yeni bir şey gelmezse tabii ki. Şu an için böyle bir şey düşünüyoruz ama Rabbim yarın ne gösterir bilemeyiz inşallah. Peki. Namaz için hazırlanalım kardeşler.